1802, numaralı konu, Hazreti Hasan'ın nasihatleri, evet, Hazreti Hasan şöyle buyurmuştur, dünya kendisini isteyen kişiyi yere vurur, dünyayı istemeyen kişilerse onu kim yerse yesin asla umursamazlar, dünyayı çok isteyen kişi, dünya kimin elinde bulunuyorsa ona köle olur, dünyanın azı kafidir, çoğu ise insanı zengin etmez, iki günü birbirine eşit olan kişi aldanmıştır, bir önceki günü bugününden hayırlı olan kişi ise zarar etmiştir, noksanlıklarını göremeyen insanın noksanı çok demektir, böyle bir insan için de ölüm daha hayırlıdır. Hz. Hasan şöyle buyurmuştur, biliniz ki halimlik, yumuşak huyluluk, süstür, ve fakarlık zenginliktir, acelecilik ahmaklık, yolculuksa zaaftır dünyayı isteyen kişilerle oturup kalkmak ayıp, fasıklarla ihtilatsa şüpheyi celbedecek bir şeydir. Hz. Hasan şöyle buyurmuştur, insanlar dört kısımdır, birincisi dünyadan nasipleri olup da ahlaktan yoksun olanlardır, ikinci kısım insanlar ahlaklı fakat dünya dünyadan nasibi olmayanlardır, üçüncüsü ne ahlaktan ve ne de dünyadan nasibi olmayanlardır ki insanların en kötüsü bunlardır, dördüncüsü ise hem ahlaklı ve hem de dünyadan nasibi olan kimselerdir ki insanların en üstünü bunlardır.